İki, Ticaret, ziraat ve cihad İşleri dengeleme mevzuunda da onun eşi menendi yoktur. Bir hadisi şeriflerinde o şöyle buyurur. İzâ tebâya''tum bil'îneti ve ağıztum eznâbel beqar وَرَضِيتُمْ بِالْزَّرَةِ Siz kendinizi iğne alışverişine saldığınız, sadece ziraatle iktifa ettiğiniz, sığırlarınızın ardına takılıp gittiğiniz, yani sadece hayvancılıkla uğraştığınız ve cihadı terk ettiğiniz zaman, Allah sizin başınıza öyle bir mezellet indirir ki, tekrar dininize dönmedikçe de bu mezelletten kurtulamazsınız. Buyurmaktadır. İğne alışverişi, bir şahsın diğer bir şahıstan veresiye bir şey satın alıp, sonra da aynı adama onu çok daha ucuza satması şeklinde tarif edilmiştir ki, Birçok tarifinden sadece bunu vermek yeterli olur zannederim. Bu, ister kapalı bir faiz sayılsın, ister başka bir spekülasyon, sahibi şeriata göre mahzurlu. Zannediyorum bu hadisin bize anlattığı, işaret ettiği hususları, ancak sanayi inkılabı ve sanayi hareketlerinden sonra anlayabildik. Onu da doğru anlayabildiysek... Cihadı zaten unutmuştuk. Sanayi derken ziraat ve hayvancılığı da ihmal ettik. Ve kendimizi bir başka dengesizliğin berzahında bulduk. Oysa ki yapılacak şeyi hem de 14 asır evvel Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem haber veriyordu. Ve o her meselede olduğu gibi bu meselede de fevkalade dengeliydi. Elbette ki ziraat ve hayvancılık olacaktır. Nitekim bu tür çalışmaları teşvik eden hadis-i şerifler de vardır ancak, bütün himmeti bunlara hasretmek işte doğru olmayan budur. Şehir hayatına karışmadan, bir dağa çekilip kendi füyüzat hisleriyle baş başa kalmayı arzulayan insandan tutun da, teşebbüs gücünden mahrum ziraatçı ve hayvancıya kadar şumulu olan bu ifade, bize mühim bir iktisat ve ekonomi dersi vermektedir. Ayrıca devletler muvazenesinde yerinizi almak için gerekli caydırıcı gücü elde tutmadığınız, cihadı terk ettiğiniz veya cihadı terk edip de devletler muvazenesindeki yerinizi kaybettiğiniz zaman, Allah size altından kalkamayacağınız bir mezellet musallat edeceğini. Tagallüpler, esaretler, tahakkümler altında kalıp ezileceğinizi de hatırlatmaktadır ki, bu durum yeniden dine dönüp, İslam'ı hayata hayat kılacağınız ana kadar da devam edecektir. Verdiğimiz misal, anlatma darlığı da mahfuz, deryadan bir katredir. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu hususta daha nice sözleri vardır. Ne var ki biz bu biricik misalle iktifa edeceğiz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nasıl ki istidat ve kabiliyetleri tahdit edip sınır altına almamış, öyle de bedeni güç ve kuvvetleri dahi hakir görmemiştir. Görmemiş ve aksine şöyle buyurmuştur. El-Mü'minul <gülüyor> <gülüyor> ahabbu Kuvvetli bir mü'min, beden sıhhatine sahip olan bir mü'min, Allah indinde zayıf müminden daha hayırlı ve sevimlidir. Allah indinde sevimli olmak isteyenler, kalp sıhhatiyle beraber beden sıhhatine, cisim sıhhatiyle beraber ruh sıhhatine de sahip olmalıdırlar. Görülüyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, zayıflayacaksınız, perhize gireceksiniz, bedeni güç ve kuvvetinizi kıracaksınız ki, Allah indinde makbul olasınız demiyor. Belki ruhbanlığa, keşişliğe ve papazlığa karşı realiteyi fıtrî ve tabii olmayı öne çıkarıyor ve meselelere tabiatı içinde bir mecra araştırıyor. Ve bizi o istikamete kanalize ediyor. E İlim üzerine bir mülahaza. İlim ve fikir hayatı adına Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin getirdikleri ve ilim dünyasına kazandırdıkları da yine onun alem şumul mesajının bir tezahürüdür. Kur'an ilme ehemmiyet verir ve bütün insanları açıkça ona teşvik eder. Kul hel yestevil zedinin ya'lemun vel zedinin la Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Zümer 9. Der ve bilenleri daima bilmeyenlerden bildikleri ölçüde üstün tutar. Başka bir ayette inne ma yahşallaha min ibadihil ulema denidir. Ve Allah'tan hakkıyla korkanların Allah'ın alim kulları olduğu hatırlatılır. Batır 28. Ebu Hanife'ye isnat edilen şaz bir kıraatte Allah lapsın merfu okunur ve mana şöyle olur. Allah Celle Celaluhu sadece alim kullarına karşı saygı duyar. Elbette ki bu saygı münezzeh ve zat-ı uluhiyete yakışır keyfiyetiyle düşünülmelidir. Kıraat şazdır fakat manaya bir buğut kazandırması bakımından üzerinde durulmaya değer. Bahruddin Razi, ilimle alakalı bir bahsi tahlil ederken, bu hususla alakalı güzel bir nükte yakalar. Maliki mezhebinin dışında kalan her üç mezhep, köpeği neci sül ayn kabul eder. Yani köpek bütünüyle necistir, pistir. Dolayısıyla evlerde bulundurulması doğru değildir. Ancak köpek, kelbi muallem olursa, yani kendisine av avlama öğretilmiş ve koyunları bekleme talim edilmişse, o zaman durum değişir. Onun ağzına alıp getirdiği av yenir, sürtünüp dolaştığı yerler pak kabul edilir ve onun evde bulunması da mahzurlu olmaz. İmam Fahruddin Razi, burada bir lahza durur ve şöyle der bir kelb bile ilimden sadece av avlama işini öğrenir ve öğrenmekle de necis ayn olmaktan çıkarsa, hatta insanlar içinde adeta aile fertlerinden bir fert haline gelirse, ilim öğrenen insanın nasıl zirvelere ulaşacağını varın siz kıyas edin. İşte şeriatın anlayışı, işte din-i mübinin mesajı ve işte Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemle gelen şeyler. Allah'ı bilmeyenler cahillerdir. Allah'ı bilen ve Allah'a inkiyat eden herkes alimdir. Şeriatın ve dinin ifadesine göre Allah tanımaz, peygamber bilmezlere alim denemez. Allah'ı tanıyan ve peygamberi bilenlerse az da bilseler, bir manada alim sayılırlar. Ve Allah, peygamberini, haşri, neşri, kitapları, öldükten sonra dirilmeyi cenneti ve cehennemi bilenlere karşı saygı ne manaya geliyorsa ve saygıyla ne yapılacaksa işte onu yapacaktır. Yahşa kelimesinin lazımı murat kabul edilecek olursa böyle bir tefsir yapmamızda mahzur olmasa gerek. Fikir adına sadece tefakkuru sa'a hayrun min ibadatisen. Mübarek sözünü söylemekle iktifa edeceğim. Bir saat tefekkür, bir sene ibadetten daha hayırlıdır. Batı bunu ne gördü, ne buldu, ne de henüz bu noktaya ulaşabildi. Bir saat sistemli düşüneceksiniz, bir şeyler bulup insanlığın yararına sunacaksınız, veya kalbi ve ruhi hayatınız adına, ukba ve ebedi saadet hesabına, Müspet, mahzursuz, meşru bir iklimde düşünceye dalacak. Sonra da düşünce muhassalanızı dünya ve ukba buğutlarıyla değerlendireceksiniz. Evet, işte bunları yapabildiğiniz takdirde bir sene ibadet sevabı kazanacaksınız. Yıllar var ki biz düşünmeye yabancılaştık. Ve bu derin ve buhutlu ibadetten uzaklaştık. Veya uzaklaştırıldık. Bu uzaklaşmada kabahat İslam'a ait değil, Müslümanlara aittir. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, Düşünce kapılarını, pencerelerini sonuna kadar açık bırakmış. Ve, "Oduhuluha بِسَلَامٍ aminin" Oraya emniyet içinde girin, Hicr 46 buyurmuştu. Biz ilme ve düşünceye yabancılaşınca sığlaştık, basitleştik. Ve batılılar karşısında muvazenedeki yerimizi koruyamadık. Dolayısıyla da söz onlara geçti. Tabii biz de onlara dinler durumuna düştük. Ama inanıyorum ki temelinde mana, kökünde asalet ve rasanet olan bu millet bir gün yine serpilip gelişecek devletler arasındaki müvazene de yerini alacaktır. Evet, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bir ahlak, bir terbiye mesajıyla gelmişti. Ama o bu işi, insanlardaki istidatları, kabiliyetleri güdükleştirmeden, saptırmadan, onları olduğu gibi ele alarak yapmıştı. Bu da o günkü insanlara müthiş cazip gelmiş ve onlara hareket kazandırmıştı. Çünkü onun terbiye sisteminde insan fıtratı ile çatışma, zıtlaşma yoktu. Onun her mesajı itici bir fonksiyon eda etmekteydi. Hem de o icraatını öyle bir cemaat içinde gerçekleştiriyordu ki, o cemaat ne ahlak ne de terbiye adına hiçbir şey bilmiyordu. Vereceğim misallerde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin onları nereden alıp nereye çıkardığını, ve nasıl yükselttiğini inşallah hep beraber müşahede edeceğiz. F. O'nun terbiye sisteminden örnekler. 1. Mescitte Bevleden şahsa karşı tutumu Buhari Müslim şu vakayı naklediyorlar. Bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mescitte oturuyorlardı. Bir bedevi içeri girdi. İhtimal Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir şeyler sorup öğrenecekti. Fakat bu adam gitti ve mescidin bir tarafına idrar etmeye durdu. Oradakiler meh, meh diye müdahale etmek istediler. Arapçada bu Dur yapma demektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Adamı bırakın ve idrarını kestirmeyin buyurdu. O bir bedevi idi. Kalkıp onu dövebilirlerdi. Ne var ki bedeviye karşı böyle bir muamelede bedevice olurdu. Allah Resulünün eshabı bedevi değildi. Sonra buyurdular ki Gidin bir kovası getirip idrarın üzerine dökünüz. Su o pisliği alır götürür, orası da temizlenir. Evet, Bidayette büyük çoğunluğu itibariyle, Camiin içine bevledecek kadar böyle bedevi ve vahşiydi. İşte bu bedevi insanlardan, O ideal cemaati çıkarmıştı. Kim bilir belki de o bedevi, Tarık bin Ziyad, Şurahbil bin Hasene veya Ukve'nin babasıydı. İki, Kadına Verdiği Değer Cahiliye dönemi arkada bırakılmış ve o döneme ait her şey artık ya acı bir teessür ve bir hasretle ya da müstehzi bir eda ile anlatılıyordu. Evet o dönem anlatılırken ya dudaklar geriye gidiyor, ifadeler tebessüme bürünüyor veya bir iç burkuntusuyla kekeleniyordu. Bir gün yine badiyeden gelen bir bedevi mescitte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bazı şeyler anlatmıştı. Ve anlattığı şeyler arasında bir de şu vardı. Ya Resulallah, ben de kız çocuklarımı kendi ellerimle gömmüştüm demiş ve devam etmişti. Bunlardan birinde kızımın elinden tuttum götürdüm. Ki kızım tam da gelişip çarpıcı bir hal aldığı çağdaydı. Çölde iyice uzaklaşabildiğim kadar uzaklaştım. Sonra da bir yeri kazma ve kürekle kazmaya başladım. Zavallı gafil çocuk hiçbir şeyden haberi yoktu. Benimle beraber o da kendi çukurunu kazıyordu. Adam bunları anlatırken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir bahar bulutu gibi dolmuş ve gözyaşları boşalmaya başlamıştı. Kazma işi bitince geriye çekildim. Küçük yavru ne olacağından habersiz çukura bakıyordu. Aniden sırtına bir tekme indirdim, baş aşağı kuyuya giderken, ''Babacığım, babacığım!'' diye feryat ediyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hıçkıra hıçkıra ağlayınca, sahabe-i kiram adama, ''Resulullah'ı ne diye müteessir ediyorsun?'' diye hitap etmeye başladılar. ''Evet.'' İşte o zamanki insanların durumu buydu. Kadının hakkı hayatı yoktu. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, böyle bir cemaat içinde zuhur ediyor, her şeyi kendi değerine irca ettiği gibi, kadına da değerler üstü değer kazandırıyor. Evet o gün kadın hor görülüyor, irdeleniyor, yedi kapı kovuluyor, baba ona karşı yüzünü ekşitiyor, ve yeni doğan kız çocukları babalarından saklanıyordu. Vaka o gün istatistik bilinmiyordu ve öyle bir istatistik de yapılmamıştır. Ama yaşayan kadınlar zannediyorum yüzde 50 babalarına gösterilmeden kaçırılan kadınlardı. Belki sadece Hazreti Ebubekir gibi fıtreten selim olarak doğan ve temizliğe açık olan ruhlar çocuklarını öldürmemişlerdi. Bunun dışında gençliğinde Müslümanlığı idrak edemeyen pek çok kimse, mutlaka bir kız çocuğunun katili bulunuyordu. İşte bu cemaat içinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, kızları en yüksek payeye ulaştırıyordu. Bakın Nesai'nin Ayşe validemiz radıyallahu anhadan naklettiği hadise. Huzuru Risalet Penahiye bir kız geldi. Ya Resulallah dedi. Babam beni istemediğim halde amcamın oğluyla evlendirdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem derhal babasını çağırdı. Kızını istemediği halde bir başkasıyla evlendirmeye zorlayamazsın dedi. Adam nasıl emrederseniz ya Rasulallah diyerek yaptığından vazgeçti. Zaten sahabinin başka türlü düşünmesi de mümkün değildi. Adam belki de kızını vermekle yeğenini bir sıkıntıdan ve zor bir durumdan kurtarmak istiyordu. Ancak Allah Resulü'nün emri her şeyden üstündü. O Allah Resulü'ne teslimiyet ifade eden sözlerini bitirince kız ayağa kalktı ve şöyle dedi. Ya Resulallah, benim esas maksadım babama muhalefet değildi. Ancak İslam'da bunun hükmü nedir? Baba kızını birine verme hususunda nereye kadar selahiyet sahibidir? İşte bunu öğrenmek istemiştim ve buraya da bu niyetle gelmiştim. Dün kuyulara atılan, horlanan, hakir görülen, toprağa gömülen kız, kısa bir zaman sonra peygamberin huzuruna çıkıyor ve rahatlıkla hakkını arayabiliyordu. Acaba evleneceği kişi hakkında babası ona zor kullanabilir miydi? İşte o bunu soruyordu. Birkaç sene evvel böyle bir hadise olacağı söylenseydi, o günün insanları dinlediğine inanamaz, ya da söyleyenin aklından zoru olduğunu kabul ederdi. Ama işte bütün bunlar oluyordu. Üç İstina insanı, İmam Müslim ve İbni Mace, Avf bin Malik'ten naklediyorlar. Avf bin Malik diyor ki, Bir gün, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda bulunuyorduk. Ve hepimiz 9-10 kişi kadardık. Bize biat edin buyurdular. Hepimiz hayret etmiştik. Biz şimdiye kadar birçok defa biat etmiş değil miydik ve sorduk. Ey Allah'ın Resulü hangi şey üzerine biat edelim? Cevap verdiler. En te'budu Allahe ve la tuşriku bihi şey'e. Allah'a kulluk edip ona hiçbir şeyi ortak koşmamak, beş vakit namazı tas tamam kılmak ve insanlardan hiçbir şey istememek üzere biat edin. Bu son cümleyi söylerken sesini iyice düşürmüş ve sanki başkalarına duyurmamak için gayret gösteriyordu. Belli ki başkasının duymasını istemiyordu. İhtimal duyulsaydı bu sahabiler mahcup olabilirlerdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem olabildiğince hassas bir insandı. Arkadaşlarına karşı hiçbir zaman perdeyi yırtmamıştı. Ve seneler geçiyor, bu insanlardan birçoğu fakir düşüyor. Fakir düşüyor ama istememe mevzuunda öyle ince eleyip sık dokuyorlardı ki, atının üzerinde giderken kamçısı yere düşse, oradan geçmekte olan birine şu kamçıyı bana ver demeyi dahi, tesellül saydıklarından demiyorlardı. Muhtemel böyle bir söz verdikten sonra, bunlardan hiçbiri kimseden bir bardak su bile istememişlerdi. İmam Buhari sahihinde anlatıyor. Hakim bin Hizam, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Ve bir şey istedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona istediğini verdi. Ancak hakimin istemesi bitmedi. Aynı anda birkaç kere daha isteğini tekrar etti. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de o ne istediyse verdi. Sonra da şöyle buyurdu. ''Bu dünya tatlıdır, şirindir, güzeldir, yemyeşildir. Çoğunuz bu cezbeye kapılıp gidebilirsiniz.'' Fakat istemeden size verilirse mübarek olur. İstediğinizden dolayı verilirse size yük olur ve minnet altında kalırsınız. Sakın istemeyiniz. Daha sonra bu zat direnecek durumlara düştü ama, Ne Hazreti Ebu Bekir ne de Hazreti Ömer, Değil sadaka ve zekat, Ganimetten gelen humstan dahi ona bir şey kabul ettiremediler. Hayır diyor, ve almamada diretiyordu. Dört, Cahiliyeden bir kesitti. O, elli bin türlü cahili adeti göğüsliye göğüsliye Bir zulmet çağını, ışık asrı haline getiriyordu. Bu hususa ışık tutmak üzere, Cafer İbni Ebi Talib'in, Necaşi karşısında söylediği sözleri nakletmek istiyorum. Ey Melik, Biz kan içer, leş yer zina eder hırsızlık yapar adam öldürür ve yağmacılıkla iştigar ederdik Kavi zayıfı ezer ve insanlık adına utandırıcı daha neler neler yapardık derken Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den evvel insanlığın nasıl üst üste karanlıklar içinde bulunduğuna dikkati çekiyordu Evet, bu toplulukta bir damla suda kıyametler koparılır. Hak bendedir mülahazasıyla iki cemaat birbirine girer ve birbirini öldürür. Yine bu topluluk içinde zina tecviz edilir. Hırsızlık meziyet sayılır. Ve alkolik olmayan insanların adedi iki elin parmakları sayısınca ya vardır veya yoktur. İşte, adetlerinde böylesine mutassıp, ve alabildiğine vahşi bu cemaat içinde o sallallahu aleyhi ve sellem hem de en kısa zamanda bütün bu rezileleri bu ahlak-ı seyyiyeyi onların içlerinden söktü attı ve onların yerine ahlak-ı âliye ve mezayâ-ı diyebileceğimiz en yüksek insani meziyetleri en yüksek insani faziletleri getirip yerleştirdi. Eflatun Cumhuriyetinde başka Ütopya yazarları da Ütopyalarında hep bu toplumu heceliyorlardı. Oysa Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem o fazilet topluluğunu çoktan tahakkuk ettirmişti. Halbuki vahşi ve vahşetinde mutasıp hatta vahşetten başka bir şey bilmeyen bir cemaatten insanlığa medeniyet muallimliği yapabilecek bir cemaati çıkarmak apaçık zulmetten güneşler çıkarmak gibi bir şeydir. Ve işte Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, o harika icraatıyla bunu yapmış, ve kendisinin de mucize bir zat olduğunu göstermiştir. Yıllarca yanımızda kalan bir insana huyunu terk ettiremeyen bizler, adetleri demlerine damarlarına işlemiş bu insanlardan, adetlerini söküp atan, Hazreti Muhammed aleyhisselam karşısında iki büklüm oluyor ve onun hak peygamber olduğuna şehadetimizi bir kere daha yeniliyoruz. Evet, vücudumuzun bütün zerreleriyle haykırıyor ve diyoruz ki, O Allah'ın Resulüdür, Muhammedur Resulullah. Ben hayalimde kurduğum ve ideal bir terbiye sistemi diyeceğim bir sistemi, Tabii yine ondan mülhem ve Medine kaynaklı, bana en yakın bulunanlara, tam manasıyla kabul ettiremedim. Fazilet dedim, ağzımda dilimde tüy bitti, ama fazilete uyaramadım. O ne müthiş kuvvet, ne müthiş güçtür ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, vahşetten medeniyet, denaetten ulviyet, ve bedeviyetten mütemeddin insanlar çıkarıyor, sonra da onları mütemeddin milletlerin başına muallim yapıyor. Zannediyorum günümüzde şu benim gibi aciz ve evindeki üç beş insana laf anlatamayan insanlar, bir hamlede insanlığı tutup yükselten ve ruhunun ilhamlarını onların sinelerine boşaltan Hazreti Muhammed Mustafa'nın büyüklüğünü daha iyi anlarlar. Yeter ki peşin fikirlilikte ve inatta takılıp kalmayalım. O sallallahu aleyhi ve sellem devrinde ta İran'a Turan'a açıldı. Oysa ki İran ayrı bir kültürün tesirinde, Turan ayrı bir kültürün tesirinde. Türk ayrı bir kültürün tesirinde, Romalı da ayrı bir kültürün tesirindeydi. Onun mesajı bunların hepsinin bünyelerine göre dikilmiş elbise gibi uygun geliyordu. İşte mucize. Evet, onun umum küreyi arzı elinin içine alıp, her yere sözünü geçirmesi büyük bir mucizedir. Ve bu mucize de o zatın Allah tarafından gönderildiğine delalet eder. Yani o zat Allah'ın elçisidir. Zaten bizim anlatmak istediğimiz de budur. Bir insan dehasıyla kendi asrını keşfedebilir. Mesela İskender bir ölçüde kendi asrını idrak etmiş olabilir. Sezar kendi asrını aşabilir. Napolyon bulunduğu devri kavrayabilir ve hakeza. Ancak dünyanın çeşitli yerlerinde, daha sonra meydana gelecek ayrı ayrı milletler mozayiğine söz dinletme, ve getirdiği mesajın onların ruh haletlerine uygunluğu ve onların bütünüyle bu mesaja evet demesi sadece Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme has bir keyfiyettir ki bizim için buna mucize demekten başka çare yoktur. Zaten bu muvaffakiyeti izah edecek bir başka kelime de bilemiyorum. Evet Alparslan kendisinden 4-5 asır evvel yaşamış olan Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın getirdiği mesajları kendi ruh haline çok uygun buluyor ve bütün benliğiyle onun getirdiği sistemi benimsiyordu. Aradan onca yıl geçmiş olmasına rağmen çağ kapayıp çağ açan dünyanın en büyük cihangirlerinden Hazreti Fatih de Allah Resulü'nün getirdiği mesajları aynen selefleri gibi kabulleniyordu. Ardından gelenler de hassasiyetle aynı çizgiyi korudular. Halbuki bunların hemen hepsi de insanlık çapında dehaya sahip seçkinlerdi. Seçkinlerdi ama Allah Resulüne teslimiyette kusur etmiyorlardı. 21. asrın eşeğindeyiz. Aradan geçen 14 asır yine bir şey değiştirmemiş. Ve Allah Resulünün getirdiği mesajlar günümüzde de aynı tazeliğini koruyarak kalp, ruh, vicdan ve akıllarımıza yepyeni şeyler fısıldamakta. Zira o bu mesajları kalbimizden geçenleri bilen, ruhlarımıza negehban olan, vicdanlarımıza kendisini duyuran ve asarıyla aklımızı doyuran bir zattan almakta ve bize tebliğ etmekteydi. Yoksa bir beşer olarak çağların ihtiyacını karşılayacak bir sistem vaz etmek kim olursa olsun insanoğlunu aşan bir mevzudur. öğretme adına getirdiği sistem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin talim ve terbiye adına ortaya attığı esaslar tafsiratıyla Kur'an-ı Kerim ve sünnette ifade edilmiştir. Aslında hiçbir şey olmasa da Sadece onun Kur'an-ı Kerim'i insanlara tebliğ etmesi ve benimsetmesi bile çok harikadır. Mevzumuz Kur'an değil, ancak istidradi olarak anlatacağım. Kainatın iftihar tablosu, hiçbir şey bilmeyen, okuma yazmadan anlamayan, mektep ve medreseye sırtı dönük bir toplum içinde zuhur etmişti. İrtihal buyurduğu zamansa arkada bıraktığı cemaat içinde, Rüştüne yeni ermiş insanlardan mezara girmeyi bekleyen en yaşlıya kadar bu toplum içinde okuyup yazma bilmeyen tek fert kalmamıştı. Oysaki günümüzde bunca imkan, bunca sayı, bunca gayret, hatta bazen metazori baskılara ve benimsediğimiz harfleri benimseyiri 65 sene geçmiş olmasına rağmen hala insanımızın çoğuna okumayı, yazmayı öğretemedik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ise, yirmi küsur sene gibi kısa bir zamanda inandırmış, bilgilendirmiş ve herkese okuma yazma öğretmişti. Zannediyorum, Efendiler Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem, irtihali dar beka buyurduklarında, arkada bıraktığı arkadaşlarından, Kur'an-ı Kerim'i okumasını bilmeyen kalmamıştı. Hatta değil Kur'an okumak, Medine'nin çiftçileri, ellerinde sabanları tarla sürerken dahi, Kur'an'ı yedi veya on vecihle okumasını biliyorlardı. Bugün vücuh ilmi dediğimiz bu şekilde Kur'an okumayı, bu satırların yazarı da bilmiyor. Ve bilenlerin sayısı da oldukça azdır. Doğrudur. O insanlar fıtri olarak çok zeki Hafızaları da yorgun değildi. Ancak bu büyük işi halleden, Sadece onların zeka ve hafızaları değildi. Belki Allah Resulü'nün, Sallallahu aleyhi ve sellemin, Öğretme adına getirdiği sistemdi ki, Onları Kur'an'la böyle bütünleştirmişti. Halbuki bu insanlar, Bu insanlar, daha önce kötü ahlakın her çeşidine açık insanlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o müthiş icraatıyla bunlardaki bütün kötü huyları söküp attı ve onları yepyeni bir varoluşa ulaştırdı. Mesela Kur'an-ı Kerim onlara Allah hükmünü verdi. Ondan başkasına kulluk yapmayacak ve anne babaya da iyi davranacaksınız. İsra Suresi 23 Diyor ve bu emir düne kadar anasını babasını doğruyan, kırıp geçiren bu insanlar üzerinde öyle bir tesir icra ediyordu ki, bunlardan biri Allah Resulüne müracaat ediyor ve babası kendisine baktığında ona tebessümle karşılık veremediyse, bunun cezasının ne olacağını soruyordu. Yine Kur'an-ı Kerim وَلَا تَقَرَبُوا مَا لَلْ yetim" dedi. Yetimin malına yaklaşmayın. En'am 152, İsra 34. Mealindeki ayet Müslümanlara öyle dokunuyordu ki birçoğu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme gelerek elindeki yetime ait malı almasını ve sahiplerine vermesini istiyordu. Dikkat edilirse ayet, yetimin malını yemeyin demiyor. O mala el uzatmayın, yaklaşmayın diyordu. Böyle hassas bir mevzuda, sahabe kendisine hassasiyeti gösteriyor ve zimmetindeki yetim malından sıyrılmak istiyordu. Yetime hayat hakkı tanımayan ve onun bütün mal varlığını elinden almaya çalışan bu insanlara ne olmuştu ki, böyle birdenbire başkalaşmışlardı? Zina çok yaygındı ve o toplumda tamamen meşru hale gelmişti. O cemiyette bu kötü hareketi yadırgayan sanki yok gibiydi. Derken Kur'an belli bir süre sonra Ve la teqrabu zina Zinaya yaklaşmayın. İsra 32 emriyle geldi. Geldi ve gayrimeşru ilişkiler bütünüyle bıçakla kesilmiş gibi oldu. Evet, o devrede bir iki zina hadisesi ya vakı olmuş veya olmamıştır. Hırsızlık, yağmacılık, cesaret maratonculuğuydu. Ve bunlar şecaat emaresi kabul ediliyordu. Kur'an'da Kadın veya erkek, hırsızlık yapanın elini kesin, Maide 58 fermanı gelince her şey birdenbire değişti. Benim bildiğim bu ayetten sonra bilinen ve el kesme ile neticelenen bir iki hırsızlık hadisesi oldu hepsi o kadar. Ve yine Kur'an-ı Kerim bu cellat insanlara Allah'ın haram kıldığı insanları öldürmeyin. İsra 33, demişti ki, öldürme ve cinayetlerin kesilmesine bu ayet yeti vermişti. Evet, o dönemde biri kasıtlı ki, bir Yahudi'yi Müslüman biri öldürmüştü, diğeri de hataen olmak üzere bütünü iki cinayet hadisesi olmuştu. Şimdi bakınız, 23 sene gibi bir zaman zarfında, ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı seniyeleri içinde, itiraflı bir tek zina hadisesine, bir Yahudinin öldürülmesi ve benim bildiğim bir kadının elinin kesilmesi gibi birkaç bakaya şahit oluyoruz. Oysa ki biraz evvel arz etmiştim, bu topluluk leş yerdik, kan içerdik diyen adeta vampir bir topluluktu. İşte bu topluluk içinden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zülal gibi insanlar çıkarıyor ve efendilerimiz dediğimiz Ebubekir Bekir efendimizi, Ebu Hureyre efendimizi, hatta Maiz efendimizi, Gami diyeli kadın efendimizi ve daha nicelerini evet çıkarıyor. Bu çamurdan, bu bataklıktan ve bu çirkeften nurani bir topluluk zuhur ediyor. Bu mucize değildir de ya nedir? Bu ariz ve amik hususu ile arz etmem mümkün değil. Müsaade ederseniz, sadece ahlak-ı âliyenin 3-4 prensibine dair bir iki misal arz ederek, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin icraatının ihtişamını bir kere daha sergilemek istiyorum. 1- Cömertlik ve îsâr O topluluk, kendi menfaat ve kendi çıkarlarından başka hiçbir şey düşünmeyen bir topluluktu. Başkasına yardımcı olma, onun elinden tutma, onların rüyalarına dahi misafir olmamıştı. Hele başkasını kendi hepsine tercih etme ki buna isar diyoruz, onların arasında hiç bilinmeyen ve hiç duyulmamış bir meseleydi. Ancak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin risaleti, onlar arasında çok şeyi değiştirdiği gibi, cimriliği de alıp götürmüş, sehavet ve isar duygusunu onların ruhlarına adeta tespit etmişti. Bir gün, huzuru risalet penahiye birisi geldi. Bu gelen zat Ebu Hureyre idi. Devsin aslanı, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme yaklaştı ve şöyle dedi, Ya Resulallah, Birkaç günden beri yiyecek bir şey bulamadım. Üst üste aç olarak oruca niyetlendim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem etrafına nazarını gezdirdi. Fakat onu evine götürüp misafir edecek kimse göremedi. Neden sonra Allah Resulü'nün çok sevdiklerinden Ebu Talha ayağa kalktı ve Ya Resulallah onu ben misafir edeyim dedi. Sonra da alıp evine götürdü. Her şeylerini İslam uğrunda harcayan bu insanların, ellerinde avuçlarında hiçbir şey kalmamıştı. Ara sıra evlerinde bir çorba yapışerdi veya pişmezdi. İhtimal o gün, hanımı Ümmü Süleym çocuklarına bir parça çorba yapabilmişti. Ve onu çocuklara içirecekti. Misafir eve gelince karı koca aralarında konuştular. Bu gece çorbayı Allah Resulü'nün misafirine yedirelim. Biz nasıl olsa bugün de aç olarak oruç tutabiliriz. Çocuklar ikna edilip yatırılmalı. Sabah onların da çaresine bakarız. Siyer yazarların naklediyorlar. Yapacakları şey şuydu. Yemek sofraya konunca, hanım yanlışlıkla mumu söndürecek ve ev sahibi kaşığını boş getirip götürecek. Zira çorba iki kişiyi doyuracak kadar değildi. Böylece, misafir de karnını doyuracaktı. Planladıkları gibi de yaptılar. Derken sabah oldu ve sabah namazında da Allah Resulü'nün arkasında yerlerini aldılar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kıldırdı. Yüzünü onlara döndü, sonra da Ebu Talha'yı ve Ebu Hureyre'yi arayarak onlara sordu. Bu gece ne yaptınız ki, Hakkınızda şu ayet nazil oldu. Kendileri sıkıntı içinde bulunsalar dahi, başkalarını kendi nefislerine tercih ederler. Haşr 9 Cahiliye insanının kitaplarında, İsar, yani başkasını nefsine tercih etme, Açı doyurma, çıplakları giydirme, Yaşatma ve yaşamama Zevk ettirme ama zevk etmeme gibi hususlar yoktu Yoktu ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem irşat buyurdu Sesini duyurdu İlhamlarını mermere kazır gibi onlara nakşetti Ve onları bu duygularla bütünleştirdi Siz bu diğergâmlık ruhuna ister sabır deyin ister tahammül deyin ister teslimiyet deyin ne derseniz deyin, netice değişmeyecektir. İman teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül dünya ve ahiret saadetini gerektirir. Ölümsüz sözünü bir kere daha tekrar edelim. Evet, inanmışsanız Allah'a teslim olacaksınız. Allah'a teslim olduğunuzda O'na tevekkül edecek ve O'na güvenip dayanacaksınız. İşte o zaman, dünya ve ukba saadetine ereceksiniz. 2- Hansa'nın kahramanlığı Hansa, kardeşinin ölümü üzerine yazdığı mersiyelerle cihana ağlatmıştı. Bu büyük kadın o gün için henüz cahiliyenin sisinden dumanından kurtulamamış, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme uyanmamış, onu tanıyamamış, Kur'an'ın füsünkar büyüleyici beyanına kulak verememiş, ve ona açılamamıştı. Kur'an'ı tanıyınca birden bire değişti. Hem de nasıl değişti? Cahili kardeşine destan kesen bu yüce ruh, Kadisiye'de dört oğlu da birden ve peşi peşine şehit düşer. Hem de ilhama açık analarının ruh aynasına çarpa çarpa. Bir ana olarak inder, kıvranır ama bir büyük teslimiyetle şunları mırıldanır. Allah'ım sana hamd olsun. Bana verdiğin dört oğlumu hayattayken sana armağan etmek imkanını bana bahşettin. İşte Hz. Muhammed aleyhisselamın insanları değiştirmesi ve mucize elinin büyük değiştiriciliği, onun karanlıktan ışık çıkarması ve zulmette nur cilveleri göstermesi. Bir kere daha tekrar ediyorum. İnsanlara birden bire böyle bir değiştirme mucize değil de ya nedir? 3. Bir anlık insibahın kahramanları. A. İkrime radıyallahu an. Mekke fethedilince İkrime firar etmiş ve neden sonra hanımı tarafından ikna edilerek gittiği yerden geri dönebilmişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu en azılı düşmanı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna girince iki can serberi ona tebessüm etti ve "Merhaba bil rakibil muhacir dedi. Bu söz onun gönlünü fethetmeye yetmişti. Kendi kendine söz verdi. Hem kendi hem de tek oğlu amir bu uğurda hırzı can edeceklerdi mükte kendi dakikalarını sayarken bir aralık gelip dediler ki oğlun amir şehit oldu. İkrime doğruldu. İhtimal Allah Resulü temesül buyurmuşlardı. Ve ya Resulallah oğlumu da yolunda feda edeceğim diye sana söz vermiştim. Rakibi muhacir sözünde durdu mu dedi. Ebu Cehil'in oğlundan rakibi muhacir çıkar mı? O, her cephede Allah Resulü ile karşı karşıya gelen, onu öldürmeyi en büyük emel bilen insandan, yani o zulmet insanından, o karanlıklar insanından, melekleri geride bırakacak bir rakibi muhacir çıkar mı? Meğer çıkarmış ve çıktı da. O ki, Cahiliye devrinde zengin ve güçlüydü. Zayıfları ezer ve onların yollarını keserdi. Zayıfın zaten hayat hakkı yoktu. Ve hele kadınlar katiyen yaşama hakkına sahip değillerdi. Çocuklar bir hiç uğruna öldürülürlerdi. Fakir, benim de hakkım var diyemezdi. Kanunlar vardı ve her zamanda olmuştu ama bunlar acizlere ve zayıflara karşı kullanılırdı. Günümüzde de öyle değil mi? İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, alabildiğine vahşi, hak, adalet ve istikamet bilmeyen böyle bir cemaat içinden, yeryüzünde adaleti temsil edecek melek misali insanlar çıkarıyordu. B. Hazreti Ömer radıyallahu an. Ömer, işte şanlı halife, Öyle bir devletin başında bulunmaktadır ki, topraklarının bir ucu Yemen'e ulaşmış, diğer ucu da ta Öküz nehrindedir. Ve bir gün, böyle bir devletin başındaki Hazreti Ömer'in, Ubey İbni Ka'pla arasında bir anlaşmazlık olur. Ubey, ey Allah'ın peygamberinin halifesi, haksızlık yapıyorsun der. O da hakime gidip, murafa olmayı teklif eder. Bu murafaada Zeyd ibn Sabit hakimdir. Onun evine giderler. Muhakeme orada görülecektir. Medine'nin kadısı, halifenin içeriye girdiğini görünce, edep ifadesi olarak yanındaki minderi işaret eder ve Ya emir-el mü'minîn, şuraya oturun der. Kaşlarını çatan ve hiddetlenen koca Ömer, Tarihin kulağına küpe olacak şu sözleri söyler. Daha şimdiden sen, hükmünde ilk haksızlığı yaptın. C. Maiz hadisesi ve vicdan irtibatlı kontrol sistemi. Ürperten bir muhasebe ruhu veya maiz hadisesinden bir kesit. Müslim-i Şerif ona hususi bap ayırmış. Ve Cade bi nefsihi nefsini cömertçe feda eden adam başlığını koymuş. Evet nefis cömertliği yapan adam. İşte maiz bu. Bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna girer. Ve onun yanına kadar sokulur. Ayakta katli bükülmüş, rengi sararmış, benzi solmuş ve laf söyleyecek hali kalmamıştır. İşte bu bitkin insan şöyle der Ya Resulallah beni temizle. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yüzünü öbür tarafa çevirir. Şefkat insanı onun diyeceğini duymak istemez. Bu defa da maiz öbür taraftan gelir ve aynı şeyleri söyler derken bu durum tam dört defa tekerrür eder. Her defasında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yüzünü çevirir. Maiz de onun yüzünü çevirdiği cihetten gelerek kendisini temizlemesini ister. Dördüncü de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem seni hangi günahtan temizleyeyim sorusunu sorar. O da Zinadan ey Allah'ın Resulü cevabını verir. Herkes donup kalmıştır. Allah Resulü'nün devrinde zina kelimesi belki ilk defa telaffuz ediliyordu. İtiraf şok tesiri yapmıştı. Daha dün zinayı meşru görenler, İslam'la birlikte ondan o kadar uzaklaşmışlardı ki, bilmedikleri yeni bir şey duymuş gibi şaşırıp kalmışlardı. Sükuneti Allah Resûlü'nün şefkat dolu sesi bozdu ve sordu oradakilere: Maiz'de delilik var mı? Hayır ey Allah'ın Resûlü, maiz aklı başında biridir dediler. Acaba sarhoş mu? Ağzı koklandı ve yine hayır cevabı verildi. Maiz itirafında bu kadar ısrar edince artık Allah Resulü'nün elinden bir şey gelmezdi. Haddi tatbik edin buyurdu. Taş atanların arasında kendisi yoktu. Maiz bir meydana getirildi, başına taşlar yağdırıldı. Bir aralık bu taşlamaya dayanamadı, kalkıp kaçmak istedi. Kaçarken de biri eline geçirdiği bir çene kemiğiyle başına vurdu ve düşürdü. Maiz ölmüştü. Hadise olduğu gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme, Son anda kaçmak istediği fakat birisinin vurduğu bir çene kemiğiyle öldüğü şeklinde hikaye edilince o şefkat abidesi dayanamadı ve onu bana bırakmalı değil miydiniz dedi ağladı. Belki maiz itirafından vazgeçecekti. O zaman da durum değişebilirdi. Aradan bir iki gün geçmişti ki Allah Resulü'nün huzuruna bu sefer bir kadın çıka geldi. Bu, Maiz'in suç ortağı olan kadındı. O da Maiz gibi, ''Ya Resulallah beni temizle.'' diyerek söze başladı. Allah Resulü de Maiz'e yaptığı gibi yaptı ve ''Dön git tövbe et.'' dedi. Ama kadın ısrarlıydı. Bunun üzerine Allah Resulü, ''Belki sen hamilesindir. O masumun kanına giremeyiz.'' dedi ve kadını geri çevirdi. Aylar geçti, ve kadın çocuğunu doğurdu. İlk fırsatta hemen Allah Resulü'nün huzuruna gelerek teklifini tekrarladı. Bu defada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bu çocuğun bakıma süte ihtiyacı var diyerek kadını geri gönderdi. Son geldiğinde çocuğa ekmek yemesini de öğretmişti. Ve işte artık bana ihtiyaç kalmadı. Ne olur ya Resulallah, bana haddi tatbik et ve beni şu vicdan azabından kurtar dedi. Ve alıp götürdüler. Vicdan huzuruna doğru kanatlanacağı bir rampaya. Vefat ederken mesut ve bahtiyardı. Biri başına taş atarken seni gidi bilmem ne deyince uzaktan seyreden Resulullah kaşlarını çattı ve şöyle dedi. Vallahi bu kadın öyle bir tövbe etti ki tövbesi bütün Medine halkına dağıtılsaydı yeterdi. Neden öyleydi? Çünkü hiç kimsenin görmediği yerde bir günah işlemiş. Hesabı öteye kalmasın diye kendini itirafın cenderesine atmış ve cezasını çekeceği ana kadar da Allah ve topluma karşı işlediği suçun hicab ve vicdan azabını sırtında ateşten bir gömlek gibi taşımıştı. Evet, ayağa kaymış ve düşmüştü ama, kurtuluşu dinin kapısında aramaktan vazgeçmemişti. Bütün ahlak, kural ve disiplinlerini burada sıralamamız mümkün değildir. Zira yüzlerce ahlak kuralı ve disiplini vardır ancak, biz bunlardan sadece birkaçına işaret edebildik. Eğer bütün ahlak kuralları bir bir sıralanabilseydi, Allah Resulü'nün insanüstü icraatı adına daha güçlü ipuçları elde etmek mümkün olurdu. İşte o günün insanı, bilinen ne kadar ahlak kuralı ve disiplini varsa, bütünüyle onların zıttıyla muttasıp idiler. İşte iki cihan serberi sallallahu aleyhi ve sellem, hem onlardaki bu menfi huyları söküp attı, hem de müspetiyle onları teçhiz edip donattı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, terbiyecilikte de bir mucize gösterdi. Ve insanlığın terbiyesi adına bir kısım temel esaslar vazetti ki, bunlar kıyas ve benzetmelerle çoğaltılarak, derinleştirilerek, hem topyekun insanlığı hem de bütün zamanları kucaklayacak mahiyetteydi. Kanaati acizanem, onun bu prensipler arkasındaki tasarı ve düşünce derinliklerini kavrayıp, onun anlayışına ulaştığımız zaman melekleri gıptaya sevk edecek seviyeyi kazanmış olacağız. Ne var ki Hamide Kutub'un da bir vesileyle ifade ettiği gibi biz henüz yoldayız. Hani Hz. Musa Allah Celle Celaluhu'ya şöyle bir taaccübünü ifade eder. Ya Rabbi çok insanlar görüyorum ki senin yolunda yürürken ve seni bulmuşken Birdenbire yol değiştiriyor ve başka istikamete gidiyorlar. Cenab-ı Hak ona kemal-i hikmetle buyuruyor ki, Ya Musa, onlar katiyen bana gelmedi, beni bulamadı ve bana ulaşamadılar. Onlar henüz yoldaki insanlardı ve yol değiştirdiler. Allah Celle Celaluhu, yolda olup da takılıp kalmaktan, ve takılıp kalıp da yol değiştirmekten bizleri muhafaza buyursun. Evet teminat altında değiliz. Kimse kimseye azıp sapmayacağına dair teminat veremez. Her şeyin dizgini Allah'ın elindedir. Her şeyin dizgini elinde olan Allah Celle Celaluhu bizi istikametten ayırmasın. Göz açıp kapayıncaya kadar bizi nefsimizle baş başa bırakmasın. Allah Celle Celaluhu bu necip, bu soylu, bu asil ve tarihte eşemenen menendi gösterilemeyecek mübarek milleti, yine devletler arası muvazenede yerini almaya muvaffak etsin. Evet, bu millet tarihi yerini aldığı zaman, biz ahlak-ı İslamiye ve ahlak-ı Kur'aniyeyi daha seviyeli ve daha inandırıcı olarak anlatma imkan ve fırsatını bulacağız. İşte o zaman insanlık, Ütopyalarda aradığı şeylerin hem de asırlarca önce yaşanmış olduğunu görecek ve hayret edecektir. Biz şimdilerde platon'un Cumhuriyetini okuyor ve feylesofların devleti nasıl idare ettiklerini öğrenmeye çalışıyoruz. Bırakın bunları. Tarihte feylesofların aklının eremeyeceği şekilde devlet idare edildiği dönemler var. İşte Bidayet-i İslamiye ve işte Şanlı Devlet-i Aliye göklerde melekler bir idare şekli kursalardı, ancak o da bu kadar olabilirdi. Ne var ki biz, İslamiyet'i o seviyeden anlatacağımız ana kadar, milletler kulaklarını kapatacak ve bizi dinlemeyeceklerdir. Belki bir ölçüde Kur'an'ın nurunun kendi gücüyle sızıp, bazı vicdanlara çarpması neticesinde, bir kısım kimseler Müslüman olsalar da, gerçek patlama, bu şanlı, şerefli ve muhteşem milletin, bu yüce hakikati kendi kameti kıymetine uygun temsiliyle gerçekleşecektir. Geriye dönüyorum. Cahili bir muhitte, cahili bir topluluk içinde, cahili adetlerle kaynaya kaynaya pişmiş bir topluluk arasında, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, akıllara durgunluk veren muhteşem bir inkılap meydana getiriyor. Ve bu inkılap, bütün hayatı içine alacak şekilde gerçekleşiyor. Vaka insanlık tarihinde pek çok dahi yetişmiştir. Ve bunlar belli sahalarda bir kısım değişiklikler yapabilmişlerdir. Ama münhasıran o sahaya mahsus kalmıştır. Mesela bir içtimai dahi, Yetiştirdiği nesilleri o mevzuda zirveye ulaştırmış ve devleştirmiştir. Ama iktisadi sahada onları güdük bırakmış. Psikolojik sahada bir şey verememiş. Ve terbiye adına da fazla ileriye götürememiş. Ve hele ruh hesabına onlara hiçbir şey kazandıramamıştır. Mesela bir başka dahi çıkmış, ülkenin iktisadiyatı adına bir inkılap yapmış ve bir toplumu belli bir noktaya götürmüştür. Bu da onlara içtimaiyat adına bir adım daha attıramamıştır. Nefsi kontrol, muhasebe ve murakabe adına hiçbir şey söyleyememiştir. Bir başkası başka sahada ve bir başkası da daha başka bir sahada. Hiçbiri bütün üniteleriyle en mükemmeli yakalayamamıştır ancak Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemdir ki hayatı bütün üniteleriyle kucaklamış alıp zirvelere taşımış ve ona ebed müddet zirvelerde kalma garantisi vermiştir evet o iktisatta zirvededir içtimaiyatta zirvededir harbiyede zirvededir nefis muhasebesinde zirvededir insanlara kendini kabul ettirmesinde zirvededir Dünya ve ahiret muazenesi kurmada zirvededir. Eşya ve hadiselere nüfuz etmede zirvededir. Varlığın ötesine nüfuz etmede zirvededir. Ve her şeyde zirvededir. Evet. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin terbiyesinde insana ait hiçbir duygu güdük kalmamış. Hiçbir şey ihmale uğramamış. Aksine hepsi inkişaf ettirilmiş, hepsi geliştirilmiş ve insanlara beş başı mamur olma yolları açılmış. Kader de yollarına su serpince her sahada en kamil ve en mükemmel insanlar yetişmiştir.